Risale-i Nur ve Haric Memleketler Risale-i Nur'un haric memleketlerdeki fütuhatına kısa bir bakış. Risale-i Nur 20. asrın ilim ve fen seviyesine uygun müspet bir metotla akla ve kalbe hitap ederek ikna ve ispat yoluyla gittiği için yalnız Türkiye'de değil haric memleketlerde de hüsnü kabule mazhar olmuştur. Eserler memleketimizde yeni yazı ile matbaalarda basılmadan evvel Başta Pakistan ve Irak olmak üzere diğer İslam memleketlerinde Arapça, Orduca, İngilizce ve Hintçe tabedilerek bütün alemi İslam'a tanıtılmış ve fevkalade tebessüme mazhar olarak geniş bir okuyucu kitlesi bulmuştur. Bediüzzaman 40-50 seneden beri yalnız alemi İslam'da değil, bütün dünyaca tanınmış mümtaz bir şahsiyettir. Kendisi küçük yaşından beri ilim sahasında ilzam edilmemiş olduğundan Gerek dahilde ve gerekse hariçte nazarlar üzerine çevrilmiştir. Alemi İslam'ın ilim merkezi olan Camiül Ezher onun mertebey ilmini ve yüksek zekasını üniversite rektörü Şeyh Bahit gibi müdakkik alimler vasıtasıyla idrak ederken müspet ilimlerdeki derin vukufu da bütün dünyaya yayılıyordu. Mısır matbuatında Fatinul Asr diye tabsif edilerek hakkında makaleler neşrediliyordu. Kendisi bundan kırk beş elli sene önce Şam'da içinde yüz ehli ilim bulunan on bin kişilik muazzam bir cemaata, Camiül Emevi'de irad ettiği mühim bir hutbede, âlem-i İslam'ın geri kalış sebeplerini ve nasıl ilerleyebileceğini izah ederek, âlem-i İslam'ın ittifakının ne kadar zaruri olduğunu beyan etmişti. Bu hutbesi bütün âlem-i İslam'da hayranlıkla karşılanmış ve ilim meclislerinde ismi çok anılmaya başlanmıştır. Onun mücahhede ve mücadelelerini işiten ve eserlerini okuyan binlerce kişi ona karşı büyük bir alaka duymaya başlamışlardır. Camiül Ezher'in hamiyetli talebeleri bir hadis-i şerifin medarı evham olmuş manasını Üstad Bediüzzaman'dan sormuşlar ve Üstad hasta olması dolayısıyla talebeleri Risale-i Nur'dan o meseleye müteallik mevzuları ve üstad tarafından daha evvel o hadis dolayısıyla gelebilecek bir suale verilmiş, kat'î bir cevabı bir araya getirerek göndermişler ve bu cevap gayet takdirle karşılanmıştır. Pakistan Marif Nazır vekili Ali Ekber Şah, şimdi Sint Üniversitesinde rektör, Türkiye'ye geldiği zaman, Bediüzzaman'ı ziyaret etmiş ve memleketimizden ayrılırken, üstad ve eserleri hakkında gençliğe bir hitabede bulunmuş, ve memleketine muvasalatında da, beraberinde götürdüğü nur külliyatının, resmen üniversitede okutturulması ve orduca tercümesi için teşebbüse geçmiştir. Pakistan'da münteşir Arapça ve İngilizce gazete ve mecmualarda, üstad ve eserleri okuyuculara tanıtılmış, Türkiye'deki İslami inkişaf, Risale-i Nur faaliyetinin bir semeresi olarak belirtilmiş, Üstad Bediüzzaman, alemi İslam'ın manevi lideri olarak zikredilmiş, ve Hazreti Bediüzzaman Said Nursi diye hakkında birçok makaleler yazılmıştır. Bugün Risale-i Nur İslam alemi İslamiyete yöneltilen hücumları kıran bir seddi-i Kur'ani olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Risale-i Nur Avrupa, Amerika ve Afrika'da da hüsnü teveccühe mazhar olmuş, başta Bahtiyar Almanya ve Finlandiya olmak üzere birçok memleketlerde okunmaya başlanmıştır. Bu cümleden olmak üzere Almanya'da Berlin Teknik Üniversite Mescidine Risale-i Nur külliyatı konulmuş ve Şarkiyat Üniversitesi İlahiyat bölümünde Risale-i Nur hakkında konferans tertip edilmiştir. Almanya'daki İslami fütuhatta Risale-i Nur'un büyük rolü olmuştur. Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Hafız Ali Efendi tarafından açılan dershanede Risale-i Nur dersleri de okutturulmakta ve yüzlerce Risale-i Nur talebesi yetişmektedir. Finlandiya'da İslam cemaati reisi tarafından Risale-i Nur neşredilmekte ve bu sayede birçok Finli, Müslüman olmaktadır. Japonya ve Kore'de de Risale-i Nur'un birçok okuyucuları bulunmaktadır. Kore harbi münasebetiyle Türkiye'den Kore'ye giden müteaddit Nur talebeleri tarafından bütün külliyat oraya götürülmüş, bu eserlerin bir kısmı Japon üniversitelerine ve bir kısmı da Kore kütüphanelerine hediye edilmiştir. Bu vesileyle Japonya'daki İslam cemaati de Risale-i Nur'dan istifade etmeye başlamıştır. Hindistan ve Endonezya'daki Müslümanlar da Risale-i Nur'dan mahrum kalmamışlardır. Hacca giden bir Nur talebesi tanıştığı bir Hintli alime Risale-i Nur külliyatını hediye etmiş ve o alim de eserleri Hintçeye tercüme edeceğini ve bunun kendisi için büyük bir vazife olduğuna inandığını söylemiştir. Amerika'daki Washington Camii'ne bazı risaleler hediye edilmiş ve buradaki müslümanların da bu eserlerden istifadeleri sağlanmıştır. Irak'tan gönderilen Risale-i Nur eserleri münasebetiyle, Washington İslam Kültür Merkezi Genel Sekreteri tarafından eserleri gönderen Nur talebesine bir teşekkür mektubu yazılmıştır. Mezkür beyanatımız, Risale-i Nur'un hariç memleketlerdeki inkişafının, malumatımız çevresindeki birkaç numunesidir. Yakında tab edilecek mucizeli Kur'an da Hafız Osman hattı aynen muhafaza edilmekle beraber Kur'an'ın lafzi mucizeleri gösterilmiştir. Bu Kur'an'ın alemi İslam başta olmak üzere bütün dünyaca ne büyük bir alaka ile karşılanacağı şüphesizdir. Bütün bunlar Risale-i Nur'un dünya çapında muazzam bir boşluğu doldurmakta olduğunun delil ve emareleri değil midir? Bütün beşeriyet Kur'an'a ve dolayısıyla asrımızda onun manevi icazını ispat ve beyan eden Risale-i Nur'a muhtaçtır. İşte bu kısımda Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında hariç memleketlerde intişar eden makalelerin bir kısmını Üstada ve talebelerine gelen mektuplardan bazılarını aşağıya derce ediyoruz. Sint Üniversitesi'nin kıymetli dekanı Ali Ekber Şah'ın Ankara'daki bir Nur talebesine yazdığı mektup. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Aziz Sıddık kardeşim. Çok zamandan beri size mektup yazmadığım için özür dilerim. İnşallah bundan sonra sık sık yazacağım ve sizden de sık sık yazmanızı rica ederim. Muhabbetimde hiçbir azalma yok. Belki bu muhabbet daha da artıyor. Türkçe bilmiyorum lakin sizin Risale-i Nur'u görüyorum ve çok beğeniyorum. Zebanı yarımen türki ve men türki ne midanem? Cah bu de eğer bu da zebanaş derde hanem Bu ne kadar iyidir ki külliyatınızın adı da nurdur ve bu nurun daisidir Aramızda ruhani rabıta var Allah'tan bu ruhani taallukatlarını çok çok payidar etmesini dua ederim Türkiye'deyken dostlarınızla da görüşmüştüm Onların hallerini yazın ve hürmet ve selamlarımı tebliğ ediniz meşkur olurum Hazreti Nur nasıldır onun hakkında yazın ve selamlarımı ve huluslarımı, hizmetinde olduğumuzu arz ediniz. Sabir İhsanoğlu ile görüştüm ve şimdilik onunla beraber oturup, Türkiye'ye ait ve sizler hakkında bahsetmekteyim. Bizler biraz daha çalışacağız ve din hizmetinde olacağız. Allah yardım etsin. Mektuba son verirken, sıhhat için dua eder, Cenab-ı Hak'tan Müslümanlara emniyet vermesini yalvarırım. Din kardeşiniz, Seyyid Ali Ekber Şah, Sint Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Haydar Abad, Batı Pakistan. Pakistan İslam Talebe Cemiyeti reisinden, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine gelen bir mektup. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Pakistan Talebe Cemiyeti Yıllık Kongresi, Pakistan'ın payitahtı olan Karaşide, Hicri 14-15-16 Rebiyül Ahir 1377 Miladi 8-9-10 Aralık, 1957'de toplanacağını bildirmekle şerefyab oluruz. İslamiyet uğruna çalışan gençleri teşcih etmek gayesiyle, bu kongre münasebetiyle mesajınızı göndermenizi rica ederiz. Belki Semahatlı Efendimiz, Pakistan'daki Müslüman talebe cemiyetinin, İslamiyeti şiar edindiğini biliyorlar ve cihandaki müşkül meseleleri doğruca halledebilecek ancak İslam dininin olduğuna da inanmaktadır. Bu cemiyet, Pakistan'da en kuvvetli bir cemiyet, en sağlam bir içtimai nizam olup, on seneden beri şumul İslamiyet fikrini ve yüksek nizamlarını talebe önünde ve topluluklarında ispat etmeye çalışmaktadır. Ayrıca müsaadelerinizi ve layık olduğu şekilde bizim sizde olan ümitlerimizi boşa çıkarmayacağınızdan eminiz çok teşekkürler ederiz. Selamlar, din kardeşiniz, İbsar Alim, Pakistan İslam Talebe Cemiyeti Reisi. Risale-i Nur'un Pakistan'da neşriyatını yaparak, pek çok kimselerin bu eserlerden istifadesini sağlayan Karaşi Üniversitesi Türk Tarih Bölümü asistanı ve dört büyük gazetenin muharriri M. Sabir'in bir mektubu. Bismihi Subhan'e, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Muhterem din kardeşlerimiz! Kıymetli mektubunuzu aldım, çok çok teşekkürler. Hazreti i Üstadımız Nursi'nin hal ve sıhhati nasıldır? Onu seven talebeler ve halk soruyor. Bana haber göndermenizi rica ederim. Bu ay içerisinde Hindistan'da, İslamiyetin ve Türklerin hakiki düşmanı olan Siyonist ve Kızıl Kafirlere karşı dört makale neşrettim. Türk-Pakistan dostluğunun esas ve tarihi hakkında da Karaşi'de bir fıkra eşlettim, Size de gönderdim. İmam adlı aylık bir gazetede, Rusya'da mazlum Müslüman başlıklı bir makale yazdım, bunu da gönderdim ve başka Orduca gazetelere de gönderdim. Maksadım, İslamiyet'e hizmet, Türk edebiyatını tanıtmak ve Türk düşmanlarına karşı yazmak ve çalışmaktır. Burada mühim bir kitap neşretmek istiyorum. Bunun için size yazıyorum. Bu hususta halkçıları tanıttırıyorum ki bunlar Türklere karşı çalışmışlar ve Cumhuriyet adına bütün milleti aldatıp dindarları zindanlara atmışlardı. Karaşi'de neşredilen bu makaleleri bir kitap halinde tab etmek istiyorum. Bize ne kadar materyal verirseniz hepsi burada neşr olacak. Bu mektubumdan sonra size mühim bir mektup yazacağım ve bunda niçin üstadın İslam dünyasının en büyük din şahsiyeti olduğu ve bunun gibi hiçbir adam ne Endonezya ne hint Pak yarımadası ne Arap ve ne de Afrika'da çıkmadığı gösterilecek. Ey Nurcu dostlarım, Türk-Pakistan dostluğu için çalışınız. Komünistlerden ağah olunuz. İftihar ederiz ki Türkiye ile Pakistan Bağdat Paktı muahdesinde şeriktir. Yolumuz İslami'dir, ne Arapçılık ne İrancılık. Geçen ay Seyyid Ali Ekber Şah beni çağırdı. Bu zat, 1950'de üstadımızı görmüş, bana çok iyi malumat verdi. O, makalelerle de üstadı tanıtmış ve Yahudiler aleyhinde yazmıştır. Bu zat, üstada selamlar ve talebelere dualar ediyor ve diyor ki, ben iki adamın tesiri altında kaldım. Biri Mevlana, diğeri de Said Nursi. M. Sabir. M. Sabir'in diğer bir mektubu. Bir habere göre, Menderes hükümeti, alemi İslam'ın ve dünyanın büyük mütefekkiri olan Hazreti Üstad Said Nursi'nin çok mühim İslami eserleri olan Risale-i Nur'un neşri için emir vermiş. Bu haberden Pakistanlı din yolunda çalışan adamlar büyük bir sevinç içinde kalmıştır. Bu neşir münasebetiyle Hazreti Said Nursi'yi, talebelerini ve Türk din kardeşlerimizi ruhu canımızla tebrik eder Milleti zulüm ve istibdat ve dinsizlikten kurtaran başta menderes olmak üzere bütün demokratıa teşekkür ederim. Bu hareketten dolayı Türk milleti aleyhinde yapılan harici propagandalar kırılacak ve alemi İslam'ın Türkiye'ye olan eski muhabbeti yeniden vücut bulacaktır. Ben bir Pakistanlı Müslüman Türkiye'ye hiç gitmedim, sayit Nursi'yi görmedim. Lakin İstanbul Üniversitesi nur talebelerinin neşrettikleri kitaplardan bazı parçaları mütalaa ederek hakiki, ruhani bir lezzet hissettim ve şimdi bu uzak diyarda bir nur şakirdi oldum. Ana dilim Orduca'da yazılmış bu gibi eserler yok ve Nursi gibi bir din kahramanı Hindistan ve Pakistan'da yok. Bu bir hakikattır. Eğer bu eserler Orduca'ya tercüme edilirse, büyük İslami hizmetler olacağını ümit ediyoruz. Hakika, komünizme karşı neşriyat yoluyla mücadele çok zaruriidir ve demokratlar tüzüklerinde buna yer vermiştir. İnşallah bu gibi İslami faaliyetlerle Türklere karşı çalışan komünistler, farmasonlar ve başkaları mahvolacak ve istikbalde Türkiye eski makamına terakki edecek. Amin. M. Sabir Er Rabatlı Pakistan'da bir nur şakirdi.